İzel Rozental ile Haftanın Karikatürleri. Merhaba. Günaydın. Hoş geldiniz. İzel. Merhaba. Merhaba. Hoş Tam... bulduk. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim. Merhaba. Biraz evet. önce duyum, duyurusunda yapmaya çalışmıştık. Tanoral bizimle canlı yayında. Tanoral derken e, başkanım olur kendisi. <gülüyor> Fikirli tembeller kulübümüz var bizim. Öyle mi? Evet. iki kişi kurduk. Başka da yesi yok. E, Pek almaya da niyetimiz yok zaten. <gülüyor> yani bu zaten öyle bir kulüp Başkan ki. Başkan kim? Tanoral. Tanoral. Tanana daimi başkan, onursal başkan. İzahde ee, başkan yardımcısı mı? İkinci başkan. İkinci başkan. başkan, başkan da eş, eş, eş başkan. Eş başkan. Eş, baş, Yok, baş, eş, eş başkan olmaz. Olmaz mı? <gülüyor> <gülüyor> ee, i̇kinci onursal başkan olur mu? Olur, çok da güzel olur. Bak bunu sevdim. Böyle bir kartvizit bastırabilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> bir şartla bana da bir tane bastırırsan olur. Arkalı önlü yapsak? O da gitare. harika olur. <gülüyor> Evet benim bu hafta bir sözüm vardı. Ee, iklim konulu karikatür bulacaktım. Getirecektim. Ama getiremedim. Getiremedim. Yani iklim değişimi konulu karikatür maalesef e, herhalde gündem çok yoğundu ki e, kimse çizemiyor. Bir kişi çizmiş. Bir kişi çizmiş, e, çizdi ve yayınlandı ama onu da ben anlatmayacağım. Çünkü ben çizdim. <gülüyor> <gülüyor> Anlatabilirim. Yok anlatabiliriz. Yok. Eee Basın ve karikatür bu hafta Konumuzda tan orad olunca e, çok daha yakından e, içinde olan. ...bir e, basın karikatüristiyle... ...bu karikatürleri yorumlamak... E, ...ilginç olacak diye düşündüm... ...zaten hafta içinde de... ...üç tane ilginç olay vardı... ...biri Türkiye'de, ikisi Amerika'da... Evet, ...girmeden bir ufak parantez açabilir miyim... ...yani e, bu iklimle ilgili... ...medya konuşmuyor diyorsun ya... ...bunun en acayip olayı... ...işte bu Kaliforn Kuzey ve Güney Kaliforniya'daki... ...tarihin gördüğü... ...eyalet tarihin gördüğü en büyük yangın olması... ...ve biraz da... ...acı bir karikatür gibi... Paradise diye bir yer tamamen yandı... ...cehenneme döndü... ...cennet yani... ...ve gazeteciler medyada... ...ve televizyonlarda tek kelime edilmiyor... ...gene bunun iklimle... ...ilgili olduğuna dair ki... ...yüzde yüz ilişkilendiriliyor... ...işte böyle bir durumla Şimdi, karşı karşıyayız... ...şimdi Amerikan basını da taradım... Ee, ...yani... ...harikenler... ...yani kasırgalar olduğu zaman... Gerçekten çok sayıda karikatür çıkmıştı. Fakat şimdi tamamen bu ara seçime odaklanmışlar. Trump'a odaklanmışlar. Ee, yangınla ilgili ki ölüler de var bu defa. 31, yani ciddi sayıda ölü, çok ölü var. Çok daha evet. atması bekleniyor. Evet. E, fakat e, bu konuda henüz e, kimse fırçasını e, şey etmedi. E, kullanmadı. Galiba kime e, hücum edeceğini bilemiyor, bulamıyor çizerler. Yani e, kimisi Allah'ın işi diye bakıyor, kimisi iklim problemi, kimisi başka ne diyebilir, Trump'a bahane e, bulabilirler. E, i̇klim deseler de iyi olabilir yani de e, yok sıfır yani çok acayip bir şey. Haberler evet. de e, bahsetmiyor yani iklim değişikliğinden ki daha e, bu sabah birazcık okuduk yani orman yangınlarının şi, şi, miktarını ve şiddetini ikiye katladı neredeyse iklim değişikliği diye bilimsel raporlar yayınlanıyor mahvolmuş durumda Kaliforniya yani görüntüler tamamen şey atom savaşı sonrası gibi yani ve ünlüler Lady Gaga'lar Kim Kardashian filan evini terk etmek zorunda kaldı yani. evet e, karikatücüler bu iklim değişikliği konusunda bir yere takılıp kaldılar onu aşamıyorlar ...sen de gözlemişsindir... ...o da e, e, eriyen kutup buzlarının evet. üzerinde kalan beyaz ayılar... ...yani bütün mesele bundan ibaret... ...öyle gözüküyor ne yazık ki... ...çok doğru bu... ...neyse kıracağız beraber... Sizlerin, <gülüyor> ...beyaz ayılar şey... sığındı galiba bir yani, yerde değil mi... ...çöyle <gülüyor> mi sığındılar? <gülüyor> Neyse. pardon bu büyükçe bir parantez Yok, oldu bu ana, çok... konumuz tabii, ana, konum. ana konumuz ana evet. konumuz e, inşallah gelecek hafta ya da ondan sonraki hafta tamamen iklim konulu iklim değişimi konulu bir e, karikatür programı yaparız diye umuyorum evet 3 evet, e, ilginç olaydan söz ediyordum birisi e, Türkiye'de e, Evrensel Gazetesi bu Paradise demiştin ya evet. e, Paradise belgeleri buluyor. onunla ilgili çizilen bir karikatürden dolayı Sefer Servin'in bir karikatürü bu ...10.000 ee, lira tazminat ödemeye mahkum edildi ee, çizer. Bu karikatürü anlatmayalım isterseniz açık radyoda e, sonra böyle bir tazminat ödeme durumunda kalmasın. <gülüyor> Fakat e, Sefer Selvi'nin bu mahkumiyet sonrasında çizdiği karikatür hakikaten hoş bir e, karikatür... ...ve içinde bulunduğumuz yalnız e, Türkiye'de değil dünyanın da içinde bulunduğu e, basın ve karikatür açısından durumu gayet güzel özetliyor. Ee, karikatürde hak, hakimin karşısına çıkmış bir gazeteci e, var. Gazeteci oldum da boynundaki fotoğraf e, makinesinden ve omzuna astı e, çantadan anlıyoruz. Evrensel yazıyı üstünde. Aslında hocam, e, tanu hocam, e, senin böyle bir tiplemen vardır. Hani kafasında e, kağıt, şapka. gazete, şapka Hı. ve e, kulağın arkasında da bir e, şey, kalem. kurşun kalem. Bu e, yani ben de bunu kullanmaya başladım bilmiyorum alışkanlık oldu yani gazeteci e, figürü prototipi <gülüyor> daha doğrusu evet. veya stereotip diyebilir miyiz buna bilmiyorum ama e, böyle bir e, gelenek vardı öteden beri değil mi? İşte şey vardı yani e, şapkasında pres yazan dışarıdan gelen karikatürlerde öyle bir tipleme vardı Türkiye'de hakikaten gazeteden yapılmış e, külah külahla e, çok çizildi tabi gazeteciler Evet. E, zaten galiba e, gazeteleri de başka işe yaramamıyor başladı <gülüyor> Kayık da yapıyorlar Neyse yani. bunu söylememiş <gülüyor> olayım <gülüyor> Evet e, bu gazetecimiz e, hakime yukarıdan bakan hakime soruyor e, saf saf Suçumuz ne diyor? Hakim ise e, yüzünde görüyorsunuz e, Fınzır Afaşan çocuk gülümsemesi var biraz ee, beş ne bir k diyor. Yani suçumuz haber çok, yapmak. Çok evet. güzel. Evet. evet. Şimdi Amerika'ya uçabiliriz. Ee, hafta içinde beyaz köşkteki veya beyaz evdeki e, basın toplantısında e, Trump'ın o CNN muhabiriyle olan tartışmasını hatırlayacaksınız. Of, Büyük evet. olay oldu. Ee, çok büyük olay oldu. Jim Hatta Acosta, stajyer kız e, çok zor durumda kaldı. Mikrofon elinde falan gitti geldi. Evet. Ee, ama yani stajyer kız da bu suçun ortağı gibi görünüyor. Sonradan onun modifiye ettiler videoyu. Hızlandırıp yavaşlatarak. Evet. Sanki Jim Acosta gazeteci kıza itmiş gibi gösterdiler. Ellemiş gibi. Yani bu kadar artık How low can you go dedikleri gibi ne kadar aşağı inebilirler bilemiyorum yani. Evet, evet. Ve sonuç olarak e, Trump, e, Başkan Trump, Jim Acosta'yı sen çok kaba, berbat bir insansın. İşte CNN seni çalıştırdığı için utanmalı. Yalan haber yapıyorsunuz, halk düşmanısınız gibisinden bir takım ifadelerle e, tersledi. Sonrasında da bu Jim Acosta'nın Akreditasyon kartı da iptal edilir. Evet. Onun da evet. videosunu yayınladı küçücük. Cime kendisi çekmiş. Öyle mi? Yok ee, görmedim Muhafız giremezsin diyor. Kartı hmm. alıyor zaten. Ee, tamam senin de bir suçun yok. Sen de emir kulsun diyor Cime Kosta'da videoda. Evet. Yani bunu <gülüyor> yaşadık Amerika'da yaşandı. Ee, bu konuda seçtiğim karikatür çok sayıda karikatür çizildi gerçekten ama ben Avrupalı Hollandalı çizer Job Bertrams'ın e, karikatürünü almak istedim çünkü her şeyi anlatıyor ee, nefis bir Trump portresi var bir kere karikatürde ee, kürsünün önünde kollarını kavuşturmuş böyle küçümseyen bir edayla bak, bekliyor. Mikrofonunu da kürsünün üzerine bırakmış. Yani belli ki konuşmayacak da. Hadi bakalım sıkıysa şimdi sorun diyor. Yani o edayar ya o pozisyonda. Ee, arkasında çerçeve içinde bir yasak tabelası var. Ee, yasak dediğimiz üzeri kırmızıyla çizili soru işareti. Yani soru sormak yasak. Aynı yasak işareti Trump'ın bütün çevresini kaplamış. Bir de yakasında da var rozet gibi. Böyle o yasak işaretini e, rozet olarak iliştirmiş. E, çok enteresan karikatürde bir, bir de kurşun kalem var. O da e, mendil cebinden çıkıyor. Hani biraz önce kurşun kalem e, konuşuyorduk ya kulak evet. arkası kurşun kalem. Evet. E, basın. Demek ki basın benim demek istiyor. Yani kulak arkasına alamıyor saçlarından dolayı herhalde. E, şeyine, bendil cebine koymuş. E, altına da e, Joe Bertrams e, şey yazmış. Beyaz evin yeni basın logosu dizaynı. Evet. Yani yasak. Ha, bir de küçük <gülüyor> detay var. Fe, cep telefonu duruyor masanın üzerinde. Mikrofonun hemen yanında. Evet. Ve orada da e, Facebook yani Twitter hesabı da görünüyor. adam yalnızını kullanıyor ya evet evet evet doğru doğru onu atlamışım kırmızı kravatı da var tabi uzun evet evet e, ikinci e, daha doğrusu üçüncü gürültü çıkartan olay e, Patrick Chabat var İsviçreli e, bir karikatürist onun da New York Times'ta New York Times'ın web sitesinde yayınlanan bir karikatürü oldu geçen hafta. Yani karikatür yayınlandıktan sonra Amerikan Fox Haber kanalının yorumcusu Tucker Carlson'ın hışmına uğradı şapat Carlson'a göre bu karikatür Amerikan halkının milli duygularını rencide ediyor. Bütün ulusal değerlerini içe sayıyormuş. Programın yayınlanmasıyla birlikte Patrick Şapat sosyal medyada ne, neredeyse linç edildi. Şapat'ın e, bu konudaki sözlerini aktarmadan karikatürü kısaca anlatalım, yorumlayalım isterseniz. Karikatürde bir bölük e, asker görüyoruz. Amerikan piyadeleri bunlar. İçtima durumunda bekliyorlar. Önlerinde dikilen ise yine e, aktör aynı uzun kravatıyla, uzun kırmızı kravatıyla Trump. Hışınla böyle bir hışın. Meksik Meksika sırlarını gösteriyor. Oraya gideceksiniz diyor. İlk hedefiniz yani. Meksika'sın. İlk hedefiniz Meksika'sın. Evet, Askerlerden bir tanesi mutsuz yanındaki arkadaşına yani o mutsuz ifadeyle diyor ki ya ben Orta Doğu'da savaşmak için yazılmıştım. Ara seçimler için değil. <gülüyor> Şimdi burada yapılan gönderi tabii. Ee, Trump'ın askerleri tamamen ara seçim Orduyu daha doğrusu ara seçim malzemesi e, olarak kullanıp ne? Meksika e, sınırında bekleyen göçmen karavanlarına e, konuşlandırması. Fox Haber yorumcusu ise konuyu tamamen saptırıyor ve milliyetçi duyguları körüklendiriyor, körüklüyor. E, ordumuz sınırlarımızı koruyamayacak da gidip yabancı topraklarda yabancılar için mi savaşacak demeye getiriyor. Şimdi e, Patrick Şapat... Bu yoğun tepkiden biraz da şaşkın e, bir küçük deklarasyon e, yayınladı. Tabii ki destek de geldi e, büyük miktarda. Şabat e, İsviçre'de Lötan'da çiziyor. Aynı zamanda da e, bütün dünyada iktibas ediliyor karikatürleri. E, şöyle diyor açıklamasında. Anlaşılan ordu Amerika'da son derece hassas bir konu. Neredeyse kutsal. Hmm. ...internet trolleri çizimde söylemediğim... ...var olmayan bir şey üzerinden saldırıyorlar. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Televizyon yorumcusu... ...ordunun işlevini kendi teorisine... ...uydurmak için karikatürümü kullanıyor. ABD basınında artık gerçekler değil... ...yorumlar geçerli, yorumlamalar geçerli. Ve... ...ona göre artık basın özgürlüğüne karşı... ...tehdit radikal İslamcılardan ziyade... ...hatta oradan değil, sosyal medya kanallarından geliyor. Şimdi burada noktayı... ...koymayıp, noktalı virgül koyup... E, ...tan orada geçmek istiyorum. Tamam. <gülüyor> Buyur hocam. Özür dilerim. Başkanı veriyorsun. Başkanı, evet. Başkan. Fikirli Tembeller Kulübü başkanı. Ve yardımcısı ben Deniz. <gülüyor> Karikatür e, aslında çok basit bir karikatür. E, ben bu e, karikatürlere, Tanoral'ın karikatürlerine bayatlamayan karikatürler diyorum. Çünkü e, geçen sene bu zamanda çizdin değil mi hocam? Evet, seçimden Amerikan seçiminden sonra. Hı hı. E, fakat yani zamansız bir karikatür. E, bayatlamayan, şimdi bu çok basit bir karikatür. Silüet şeklinde iki tane harita var. <gülüyor> Haritaların küçük olanı Türkiye'yi. Büyük olanı ise ABD'yi temsil ediyor. İki ülkenin yüz ölçümlerini kıyaslayacak olursak çizim de oldukça gerçekçi. Çünkü Amerika Türkiye'nin neredeyse 10 katı, 11 katı büyüklüğünde yüz ölçümü olarak. Dolayısıyla bence son derece gerçekçi. Çizimde gerçekçi bir unsur daha var. O da haritaların üstünde yazılı olan isimler. Hmm. Evet yani Görece Ufak Türkiye haritasının üzerinde Küçük Amerika yazıyor ki buna biz alışkınız. Çok kullanılan bir şey. Evet Küçük Amerika'yız Türkiye diye için. çok kullanıldı. Görece Büyük Amerika haritasının üzerinde ise Büyük Türkiye yazıyor ki buna çok alışkın değildik. <gülüyor> Fakat o demin anlattığım karikatürlerden sonra galiba buna da alışacağız ve Trump'tan sonra. Başkan karıştırmış şeyleri. Öyle mi? <gülüyor> Bence kasıtlı yaptı. Bence bilinçli yaptı. <gülüyor> Alışabilecek miyiz? Ya buyurun e, tanık sizin. <gülüyor> ya bir serde tembellik var. Yani düzeltecek vakit yoktu. <gülüyor> Böyle yayınlandı. <gülüyor> Kim şimdi bunu düzeltir? Tekrar uğraşacaksın. Evet doğru. Bir tuhaflık var diye. Bir ölmüştüm ama Neyse. <gülüyor> Şimdi e, bilmiyorum yani bu konuda başka yorum yapacak mısın ama vallahi bu deminden beri söylediğin bu, e, Amerika'daki olaylarla ilgili bunların hepsini birden seni dinlediğim zaman şöyle bir şeyi fark ettim yani bir zamanlar e, karikatürle eleştiri yapmak çok etkiliydi basında hatırlayacaksınız yani çünkü e, işte iki kutuplu dünyada. E, Eleştiri yaparken arkanızda bir ideoloji vardı. Ona dayanarak eleştiriyordunuz. Şimdi arkanız boşaldı. Dolayısıyla kuvvetli eleştiri olamıyor. Mesela Trump diye bir kişi geldi yönetime Amerika'da. Seçilmeden önce yapacağı şeyleri söyledi. Yani ben şunları şunları yapacağım diye kimsenin yapmasını istemediği şeyleri yapacağını söyledi. Seçildi ve onları yapıyor. Yapmadan önce de söylüyor. Şimdi nesini eleştirebilirsiniz? Eleştirili eleştirilen sonunda saçlarının biçimi uzun kravatıyla iş bitiyor. Çok acıklı bir durum. Çünkü eleştirinin arkasında savunabileceği, dayanabileceği ne bir devlet, ne bir örgüt, ne bir ideoloji kaldı karakterinin. O yüzden Ömer çok haklı. Eğer durum buysa iklim ciddi şekilde ele alınması gereken bir konu. Şakası yok yani. Yani bu Trump meselesine bir kez daha son bir kez dönelim. Yani e, Kaliforniya'daki bu gerçekten tüyler ürperdi ve sadece %25'i kontrol edilmiş ve artabileceğinden de korkuluyor. 8 bin itfaiyeci var ve Trump e, yani bu böyle gider kuru rüzgarlarla filan deniyor. Yani iki saniyede bir e, futbol sahası büyüklüğünde bir alanın yanması yani dakikada 30 futbol sahası gidiyor filan e, ve burada Trump'ın e, tepkisi başsağlığı ölenler için filan söz konusu bile değil olağanüstü hal ilan edilmesi filan felaket değil sadece Kaliforniya eyaleti orman şeylerin iyi idare edemedi diye bunları şeyi de keseceğim diyor ...bu böyle giderse... ...destek, federal destek de vermeyeceğim... ...yangınlara. Diye. Yani böyle biri yani. E, demek ki... ...iklimle siyaset doğrudan ilintili hocam. E, yani... ...siyaset kalmadı zaten. <gülüyor> i̇klim sen, mi var? İklim var. var? <gülüyor> yani, yandı, bitti, kül oldu. <gülüyor> yani... E, ...bunun kanıtları da çok fazla. Mesela deminden beri basını konuşuyoruz. Basınla... E, <gülüyor> politika ilişkilerini filan. E, basında kimse de kalmadı. Eski çizerleri düşün kaç taneydi. Yani Her gazetede 8-10 er, er tane insan çiziyordu. Gazete kaldı mı? E, onu da sen söylemiş olun. Evet. E, kala kala işte şey, iki şey kaldı. Bir tanesi radyonun e, mucizesini erken keşfeden stat. <gülüyor> e, bir de ekranı yavaş yavaş keşfetmeye başlayan yeni çizerler. Yani bir de e, sosyal medyayı tabii ki e, göz ardı etmeyelim ki sen de şu anda T24'te çiziyorsun her gün her sabah ben senin çizimlerine bakıyorum e, ne çizmiş diye. Bravo ee, ya valla hayret bir şey. Evet, <gülüyor> ben de her gün olmasa yalnız, da yalnız değilim, epey sık bakıyorum evet. ben. De. Yok yok bana şey geliyor ya, günde beş kişi bazen altı kişi bakıyormuş. <gülüyor> Rekor. E, çok güzel yani insan çalış, çalıştığına değiyor. <gülüyor> Biz eee eğer müsaade edersen geçen hafta geçen hafta diyorum geçen ay plantüyü burada konuk etmiştik. Evet. ve e, bir ilk gerçekleştirmiştik. Yani ertesi gün yayınlayacağı karikatürü veya o gün akşam yayınlayacağı karikatürü ona anlattırmıştık. Daha doğrusu birlikte yorumlamıştık. Anlattırmıştık. Buna değil mi? Evet, evet, evet. E, senin de herhalde yarın bir karikatürün vardır değil mi? Hazırda çantan. E, var masanın üzerinde istersen yorumlayabilirsin. Yani başkan olarak söylüyorum. Yok, e, başkanım. Bunu... bir dakika. Bu zor. Yo, o kadar da zor start, değil. Önce, önce bunu bak. Şeyden çıktı bu. Yani bu eskiden de çizmiştim bu. Şimdi anlatacağım karikatürü ama geçenlerde e, pahalılık ve enflasyonun sonucu e, etiketler e, kabardıkça e, devletten şöyle bir tepki geldi. Emir verdiler denetlenecek ve işte indirim yapacaksınız. Yüzde şu kadar bilmem ne yapacak. Birden dehşet içinde kaldım. Çünkü bunlar tek parti döneminin nar koymak fiyatları lafla indirmek gibi devletçi politikanın ürünleriydi. E şimdi liberalist bir yönetim olduğunu iddia eden bugünün politikacıları veya da bugünün iktidarları böyle bir işe kalkınca Durum bu diye bunu çizdim. Şimdi sen onu da yorumlarsın. Evet, yerde yatan, gözlüğü de düşmüş, bitmi, yani tükenmiş artık, ölmüş diyelim. Liberalizm ölmüş. Liberalizm bayrağını elinde tutan birisi, ama kalbindeki okun bay, okun dalgalandırdı bayrakta da devletçilik diyor. <gülüyor> yani devletçilik liberalizmi e, vurmuş öldürüldü. Bunun yani, da tam tersini yaşamıştık. Yani aslında kısır bir döngü işte. Senin bahsettiğin dönemde e, ki e, özel dönemine kadar e, şey olmuştu. E, devletçilik iktidardaydı. Ondan sonra liberalizm geldi. Devletçiliği yok etti. Ama Şimdi hatırlayacaksın. Kesinlikle. O zaman e, karikatürçüler o devletçi e, anlayışı. ...ver yansın ediyorlardı. Ediyorlardı. yani Masında böyleydi. Zor. Ondan sonra... ...liberalizme ver etmeye... ...başlandı. Çünkü arkalarında bir... ...sosyalist devlet, sendikalar... ...yaşasın devletler liberal vardı. karikatür... ...deyip haram e, Şimdi nasıl? ne yapacağını bilemiyorsun yani. İşte böyle... E, ...senin yorumuna bıraktığımız şeyler çiziyoruz. Evet. E, çok teşekkürler. Burada bitirmek zorundayız. Bir... E, ...Londra bağlantımız olacak. Uzatmalı bir program. Hı <gülüyor> hı biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Demek ki Londra'da bizi dinliyor. Ne kadar güzel. Ya. Hem de bu saatte. Evet, de bu saatte arada da büyük saat farkı var ama evet. şimdi oradan katkıda bulunacaklar. İklim, konu, yani, yok oluş Ko isyanı konu, diye iklim bir önemli o zaman ee, O zaman bir şey etmeyelim araya o, girmeyelim. O zaman Karikatürcüler olarak aradan çıkıp akarsular çekilelim. durur yani. Evet. Yapacağım bir şey yok. Bulgu bize katıldı. Ciddi bir atölye çalışması var isyan başladı Britanya'da. Onun atölye çalışmalarından birine katıldı ve Açık Radyo adına takip etti. Onu e, dinleyeceğiz birazdan. Şimdi Tanoran'la birlikte biz bu programı dinleyeceğiz. Haftaya da bunları çizeceğiz. <gülüyor> tamam. Evet yani evet. ne çizeceğimizi bilemediğimizi anlatıyorduk. Artık öğreneceğiz şimdi birazdan. Teşekkür Çok ediyoruz. Teşekkürler. Evet, grubunuzun ismini bir daha söyleyebilir misiniz acaba? Fikirli Tembeller Kulübü. Kulübü pardon. kulüp evet. değil kulübü. Başkanı ve başkan yardımcısıyla beraberdik. FK'nin <gülüyor> Çok teşekkürler. İzel Rosenthal ile haftanın karikatürleri.